Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Muhammed bin Ebu Huzeyfe radıyallahu anh. Muhammed bin Ebu Huzeyfe, 615 yılında Habeşistan'da dünyaya geldi. Babası Ebu Huzeyfe ile annesi Sehle bin Süheyl Habeşistan'a hicret eden ilk kafile içinde yer almış, bir süre burada kaldıktan sonra Mekke'ye dönmüşlerdi. Ebu Hüzeyfe radıyallahu an, Müseylimetül Kezzab'a karşı Yemame'de yapılan ve hicretin 12. yılında vuku bulan Akraba savaşında şehit olunca, Muhammed bin Huzeyfe, Hz. Osman radıyallahu anh'ın himayesinde büyüdü ve onun tarafından Mısır'a gönderildi. zat Savari savaşında kumandan, Abdullah bin Sa'd bin Ebu Serh ile arası açılan Muhammed bin Ebu Huzeyfe'nin, aynı dönemde Hz. Osman'a da muhalefet etmeye başladığı görülmektedir. Bu muhalefete gerekçe olarak, Hz. Osman'ın, onun idari bir görev talebine müsbet cevap vermemesi ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ölüme mahkum edilmiş olan Abdullah bin Saad'ın Mısır'a vali tayin edilmesini de hoş karşılamaması gibi sebepler zikredilmektedir. Abdullah bin Saad radıyallahu an Mısır'da halifeye karşı meydana gelen muhalefetin başını çeken Muhammed bin Ebu Huzeyfe ile Muhammed bin Ebu Bekir'i hapsettiyse de bir süre sonra Muhammed bin Talha'nın araya girmesiyle serbest bıraktı. Abdullah, İfriki'ye seferine çıktığı sırada onları da beraberinde götürdü. Muhammed bin Ebu Bekir yolda rahatsızlanınca İbni Ebu Huzeyfe onunla birlikte Mısır'a geri döndü. Burada Hz. Osman radıyallahu anh'ın aleyhtarı propagandalarına devam ettiler. Mısır'da muhalefetin arttığını gören Hz. Osman radıyallahu anh, durumu araştırmak için saat bin Ebu Vakkas'ı görevlendirdi. Ancak Muhammed bin Ebu Huzeyfe onu Mısır'a sokmayarak Medine'ye dönmeye mecbur etti. Halife, Muhammed bin Ebu Huzeyfe'ye 30 bin dirhem ve bir miktar elbise gönderdiyse de Muhammed bin Ebu Huzeyfe halka bunların halifenin kendisine gönderdiği rüşvet olduğunu söyleyip kınamalarını sürdürdü. Onun bu dönemde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının ağzından Mısır halkına mektuplar yazıp halkı kendisine karşı kışkırttığı haberi Hz. Osman'a ulaşınca Ammar bin Yasir'i Mısır'a yollayarak bu haberlerin doğru olup olmadığını tahkik etmesini istedi. Ancak Mısır'a gelen Ammar da muhalefetin yanında yer aldı. Bunun üzerine Abdullah bin Saad radiyallahu anh durumu halifeye bildirmiş ve halifenin validen, Ammar'ı Medine'ye göndermesini istemiştir. Hazreti Osman'a karşı bir ordu hazırlamaya karar veren Muhammed bin Ebu Hüseyfe, gönüllülerden seçtiği 500-600 veya 1000 kişiyi Abdurrahman bin Udeys el Belevi kumandasında Medine'ye gönderdi. Bunlar, Umre yapmak için yola çıktıklarını söylemişlerse de asıl amaçları Hz. Osman radıyallahu anh'ı halifelikten ayrılmaya zorlamaktı. Abdullah bin Sa'd durumu Hazreti Osman'a bildirdi ve ardından Sa'ib bin Hişam el-Amiri'yi yerine vekil bırakarak Medine'ye gitmek üzere Mısır'dan ayrıldı. Bunu fırsat bilen Muhammed bin Ebu Huzeyfe, vali vekilliğini görevden uzaklaştırıp, Hicret'in 35. senesi Şevval ayında yönetime el koydu. Abdullah bin Sa'd yolda Hazret Osman radiyallahu anh'ın muhasara edildiğini, ayrıca Muhammed bin Ebu Huzeyfe'nin Mısır'da idari ele geçirdiğini öğrenip, geri dönmek istediyse de Mısır'a sokulmadı. Bunun üzerine Askalana gitti. Hazret Osman radiyallahu anh'ın şehit edilmesi sırasında, Muhammed bin Ebu Huzeyfe'nin Mısır'da bulunduğu, Halifenin ölümünden sonra Mısır'a dönen askerlerin olaydan kendilerinin sorumlu olmadığını söyledikleri bilinmektedir. Bununla birlikte Hz. Osman radiyallahu anh taraftarları Muaviye bin Hudeyc'in etrafında toplanarak Muhammed bin Ebu Huzeyfe'ye karşı harekete geçtiler ve onun askerlerini Diknas mevkiinde yenilgiye uğrattılar. Muhammed bin Ebu Huzeyfe'nin Kays bin Harmel el-Lahmi komandasında gönderdiği ordu da Hz. Osman taraftarlarınca mağlup edildi. Bu arada Hz. Osman radiyallahu anh'ın katillerinin cezalandırılmasını isteyen Muaviye bin Ebu Sufyan, Amr bin As ile birlikte Mısır'a doğru yola çıkıp Ayşems bölgesine ulaştı. Fakat Muhammed bin Ebu Huzeyfe onun yola devam etmesine izin vermedi. Muaviye amacının... Hz. Osman radıyallahu anh'ın katillerini yakalamak olduğunu ve savaşı düşünmediğini belirterek, Muhammed'i eder mukabilinde anlaşmaya razı etti. Muhammed de Hakem bin Salt'ı vekil bırakıp rehinelerle birlikte Muaviye'nin yanına gitti. Lüde geldiklerinde Muaviye onları hapsetti ve kendisi Dımaşk'a döndü. Hapisten kaçan Muhammed bin Ebu Huzeyfe ve arkadaşları Havran'da, Muaviye'nin adamları tarafından yakalanıp, Hicri takvimler 36 yılının zilhicce ayını gösterdiğinde öldürüldü. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pâk ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.